1974 numaralı konu Hubey bin Adi'nin cesedinin korunması Evet Hazreti Peygamber beni casus olarak Kureyş'e gönderdi Ben Hubey bin asıldığı ağacın yanına korka korka yaklaştım ağaca çıktım Hubey bin bağlı olduğu ipleri çözdüm cesed yere düştü ağaçtan inince onun cesedini yerde görmedim sanki onu yer tutmuştu ve bugüne kadar da Hubey bin cesedinin ne olduğu hakkında bir haber çıkmadı